Akdeniz'de Pusulasız İnsan, Tarih ve Deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman Akdeniz'de Pusulasız'dan bir salı daha herkese merhaba. E, açık Radyo'dayız 95.0. Ben Sidar Duman. E, bugün farklı bir program yapalım dedim ve çok sevgili bir konuğumla beraberim. E, kendisini ben değil de onun tanıtmasından başlamak isterim. <gülüyor> Ardından da devam edeceğiz. Evet buyurun Bey. E, Sider. Serim Bey. Merhabalar Sidar. Serim Paker ben. E, ben bir çocukluktan denizciyim aslında. Dedem balıkçı. Balıkçı torunuyum. E, İTÜ Denizi Fakültesi mezunuyum. Yıllarca uzak yolda çalıştım. 20 küsür yıldır da Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Yelkenciyim. Ya kendimi ben denizci olarak görmeyi daha çok öyle öyle tanıtıyorum kendimi. Yani akademisyenden çok bir denizciyim. Harika. Çok vallahi yüzüm gülerek dinledim. Tabii denizcilik deyince benim de tüylerim diken diken alıyor. Dinleyicilerimiz de biliyor. Benim kendim bulamadığım bir soru var serim. Yani böyle genelde soru cevaplarda Hin sorular da olur ama benimki hakikaten öyle değil. Niçin bizden denizci çıkmıyor? Yani çıkıyor. Sakın dinleyenler alınmasın. Çok denizcilerimiz var. Amatör denizcilerimiz var. Sen bu konuda daha uzmansın. Ee, Sadun abileri falan tabii konuşacağız. Ama mesela bugünkü Wendy Globe'a ya da Volvo Ocean Race'e biz bir takım göndermiyoruz bildiğim kadarıyla. Yani kaç bin yıldır etrafı denizlerle olan bu coğrafyadan... Ne için böyle bir kadro çıkmıyor veya sen ne yapıyorsun bu konuyla alakalı? Biliyorum kafaya taktığını bu işi. <gülüyor> evet, evet her, her yöneli bu ürün takıntılı olduğum bir konu. konu. Ee, gerçekten e, amatör denizcimizde de problem var. Profesyonel denizci eğitiminde de e, hiç hak ettiğimiz yerlerde değiliz. Ama uğraşıyoruz ve Sidar fena fena da gitmiyoruz. Yani e, bir sürü çok kıymetli amatör denizci yetişti. Bu devamının geleceği konusunda bana umut veriyor. Sen adını andın Sadun abi e, Özkan Erden Erüç ya bunlar hep çok değerli amatör denizci hatta Osman Erkurt'u ben hep örnek veririm e, bunlar bu topraklardan çıkmışlar ve bir kültür önce amatörüyle oluşur yani profesyonel denizcinin amacı nettir abi verimlilik karlılık falan gibi hedefleri vardır amatör denizcidir ama bir coğrafyanın denizini yukarı çıkartan ve fena gitmiyor geliyorlar yani e, hatta Mesela işin deniz turizmi alanında da biz çok geri kaldık. Yani dünyada işte 1940'larda ikinci Dünya Savaşı sonrası başlayan yat turizmi bize 80'lerin sonu 90'ların başı geldi. Yani evet. ama mesela şu anda hiç hiç fena değiliz. Kendi gületlerimiz bu, bu coğrafyaya özgü bir, bir kültür yarattı. Yani bazen işte denize sadece kar amaçlı bakan profesyonellerin, Yaklaşımı bizi öfkelendiriyor. Yani mesela deniz turizmi e, ve karlılık diye bakınca hep kurvaziyer çekelim buraya. Daha çok kurvaziyer gelsin evet. yaklaşım var. Ama bizde kimsede olmayan şeyler var. Yani bu güneydeki büyükler, küçücük dar koylar. Orada bizim yapacağımız turizmin, Sidar sen biliyorsun oraları. Hakikaten dünyada eşi benzeri yok. Ya ben mesleğim gereği çok şanslıyım birçok yeri gördüm. Yani e, işte Kamboçya diyorlar. Yok abi orada böyle bir sezon yok zaten çok evet. kısa. Sürekli e, işte yağmuru, fırtınası, musonu var. Yunan adaları yok o, o kadar ağaçlı kaça da gördün sen. Evet, bizim yok. O. Yok. Yani bizim bizim coğrafyamız var orada. Duruyor. Evet. Üstüne gületi koyduğun anda deniz turizmi oluyor. Bozmasak zaten olacak orada o iş. Hayır mesela kafama takılan şu. Ben de Avrupa coğrafyalarında gezebildiğim kadar gezdim biliyorsun. Bir Cenova'ya gittiğimi hiç unutmuyorum küçük yaştayken ve o kadar sert bir havada yani 30 oturak bir havada sayısız tekne evet. e, suda ve ben bir regata var falan herhalde diye düşündüm. Hayır amatör denizciler bildiğin o havada camadanlarını vurup yani yelkenlerini küçültüp seyir yapıyorlar ve çok keyifli bir şey. Ben inanamamıştım. E bak şimdi bugün yine çok sert bir havada İzmir körfezine bakalım evet. bir kayık var mıdır? <gülüyor> Dün ben vardı tek, <gülüyor> tek kayık. Dün... Neden, neden bu sence? Ee, ya işte bilmiyorum biliyor musun? Hakikaten bilmiyorum. Yani e, ben... E, kendi kültürümü, kendi insanımı çok seviyorum ama dediğin gibi İzmir Körfezi başka bir deniz kültürlü ülkenin elinde olsa üzeri yelken dolu olur. Her havada yelken dolu olur. Bizde yok ama bir tekne, iki tekneye giriyorsun, görmüyorsun. Cenova'da yani yaşadığında çok benzeri. Ben Lorient'te yaşadım. Fransa'nın Lorient Limanı'nda ticari bir gemiyle giriyordum. Ve mesela bizde şey vardır, gemi yolunu yelkenleri... ...sokmak yasaktır. İşte çok böyle e, güvenlikçi ve emniyetçi yaklaşımlar vardır. Aman maazallah birine bir şey mi olacak? Biz e, Lolliant'e girerken koca yük gemisiyle... ...önümüzden, arkamızdan, her tarafımızdan bir sürü yelkenli geçiyordu. Ben de aynen dediğin gibi dedim... ...herhalde buranın 1 Temmuz'u falan bu Kabotaş Bayramı... ...bu kadar tekne ne işi varsa o da. Ve çok heyecanlandım. Kılavuz kaptanı sordum dedim... ...nedir bu, ne oluyor? Ha bu çok böyle özel, istisnai bir durum... E, biri 40 yaş üstü, biri 18 yaş altı. İki kişinin denize çıkacağı böyle bir etkinliğimiz var. Bu, bu, bu kadar ekip toplanmış aslında daha çok olur gibi bir şey söyledi Klaus Kapı'tan. Ben düşecektim oraya. Yani evet. yıkılıyorsun. yıkılıyorsun. Ee, İzmir Körfezi kadar da güzel değildir Lorient. Yani çok solu alır, sürekli ölü dalga girer içeriye. Ee, ama işte denizci millet... Yani çok konu var senin de hakim olduğunu bildiğim konular var bu 360 dereceyle bizim yaptığımız İzmir kayıtları projesi yani yelken ve kürekle yürüyen ve İzmir'in çok geleneksel bir kayığıydı kaybolmuştu Tekrar işte biz onu dünyaya kazandırdık ve sen de onu yaşattın bunu çok iyi biliyorum kaç kişi eğitim verdiğini de bilmiyorum ama o bile şimdi detaylarına girip kimseyi sıkmayalım ama bürokratik problemlerle işletilmez hale geldi yani sanki böyle bir kin var denize karşı abartıyor muyum bu cümleyle bilmiyorum ama böyle garip bir hisse kapılıyorum. Bir yorum yapıp sana vereyim sanıyorum Emrah Sefa Gürkan'ın kitabında bir yorum yapmış bana ilginç gelmişti bizim kıyılarımızda özellikle balıkçılık gelişmiyor çünkü balık çok yok şimdi esasında en büyük denizciyi balıkçıdan devşiriyorsun çünkü maalesef küçük yaştan alışmamış insandan o beklediğimiz seviyedeki denizci zor çıkıyor yine hobi olarak yapılabilir kimse yine yanlış anlamasın. Ama bu balıkçılığın az olmasına bağlaması kıyaslayarak da kuzey ülkelerini alalım. Yani Atlantik kıyısındakiler de tabi canavar adamlar uzak denize çıkıyor balık yakalamak için. Balık bol ve para kazandırıyor. Evet. Böyle bir bağlantı olabilir mi mesela? Şu, bana ilginç gelmişti. Tabi tabii kesinlikle var. Ya zaten e, bak şu, şu anda e, deniz turizminin, e, geliştiği yerlere bakalım. Bodrum. Süngerciler evet, turizme yani, döndüğü yani. zaman mesela çok iyi, deniz, çok iyi denizcilik oldu orada. Ama mandalinci tarlasını satıp, otel yaptırıp bir de önüne tekne koyduğu yer denizlik gelişmedi. Yani çirkin, bu toprağa hiç yakışmayan. Hatta şimdi ben deliriyorum. Karayip korsanı temalı, giz <gülüyor> giz tekneleri falan. Yani çok öfkelim diyorum. Kapkara. Bir kere korsan, abi biz denizcilere sevdiği bir şey değildir abi, tabii, tabii. özenilecek bir şey değildir. Deniz haydutu bunun Türkçesi. Yani bir ha. filmle biraz popüler olmuşlar belki ama. Abi bizim oranın canın guleti, herkesin hayran olduğu... O güzel e, karpuz kıçlı e, o tekneleri bırakıp, abi ne yapıyorlar orada? Bak mesela süngerci onu e, denize çıkartmaz. O, evet. o coğrafyaya yakışan uygun teknelerle yapıyor turizmini. Ama işte tarımdan otele, otelden denize geçenlerde belki turizm anlamında başarı var. Çünkü para kazanıyor tekneler ama denizcilik anlamında o... ...işte o, o film popülaritesini zaten yok abi bir daha yok o. Şu anda var. Yani yanlış anlama bak e, turizm anlamında ben karşı değilim. İşte bazı e, denizci arkadaşlarım çok da tutucudur. Yani işte partiler işte bilmem neler yok abi denizin üstünde hepsi yapılabilir. Ama yaptığın tespit çok doğru. İşte balıkçılık, süngercilik hatta deniz taşımacılığı kökenli insanlar... ...yata yelkene döndüğü zaman o çok daha denizci bir sonuca ulaşıyor. Evet, ilk yarıyı burada bitirelim. E, Pink Floyd'tan bir Comfortably Numb çalalım. İkimizin de çok sevdiği bir şarkı. Ardından e, ikinci yarıda görüşmek dileğiyle. Evet, bu güzel müziğin ardından Akdeniz'de Puslasız'a devam edelim kaldığımız yerden. 95.0'dayız. Serim Kaptan yanımızda. Hocam <gülüyor> demiyorum çünkü benim kaptan arkadaşım, üzgünüm. E, Serim, peki şöyle bir şey, bana çok soru geliyor. E, İnsanlar denize merak salıyorlar tabii ki gelişiyor bu ben buna eminim ve tekne kiralamak isteyenler tekne satın almak isteyenler bir sürü insan var. Sonradan başlayanlara e, neler söylemeliyiz, hukukken nasıl işliyor benim hiç haberim yok. Hukukun yanında bir de bir eğitim almaları lazım. Hani ben düşündükçe kafamda sistematik hale getiremiyorum. E, sanki doğuştan yürümek gibi geliyor bana tabii denizde bulunmak ama demirlemekten yelkene yani çok, o kadar çok yemek pişirmekten ne bileyim e, emniyet almaya net olmaya. Bunun bir formülasyonu var mı? Varsa nereden ulaşılır? Hukuk iyi böyle çok kısa nasıl bunu özetlersin bizler için? Anlatayım çok uzun bir konu ama ben <gülüyor> onca kısa kısa anlatayım. Ee, şimdi aslında liman devleti bayrak devleti o ayrımdan mı başlamalı bilmiyorum. Bir kere her deniz taşıtının bir bandırası bir bayrağı var ve bu kuralları o bayrak belirliyor. Bayrak devleti belirliyor. Eğer Türk bayraklı bir teknede çalışacaksak Türk bayrağının mevzuatına uymak gerekiyor. Tabii uluslararası bir sınır var. İşte Four Pillars of Maritime diye bir hmm. dört tane e, yasa var. İşte Solas, Marpol, STCW, ve e, MLC diye gidiyor. E, dünya bir alt sınır belirlemiş. Yani bir yatı kullanmak için minimum eğitim ne olur bunu belirlemiş. Ama bayraklar onun üzerine bir takım değişiklikler yapabiliyor. E, liman devleti ise gittiğiniz yerde sizi denetleyen kurum. Hmm. Mesela Türkiye'ye gelen bir e, İtalyan yatçı. Liman devlet olarak Türkiye tarafından denetleniyor ve böyle bir sistem var. Şimdi en altından başlayayım en kolay en kolay ehliyet amatör denizci ehliyeti. Benim çok önemsediğim bir ehliyettir bu. Biraz önce isimlerini aldık. Türkiye'de çok önemli amatör denizciler yetişmiştir. İyi bir amatör olmak çok uzun süre ister. Ama amatör denizci ehliyetini almak çok kolay. ADES denen bir sistem var amatör denizci eğitim sistemi. Dinleyicilerimiz şu anda bile TC kimlikleriyle girip ücretsiz bir şekilde bir online eğitim sistemine girip sonundaki uzaktan eğitim sınavlarını verip liman başkanlıklarından bunu alabiliyorlar. Çok da uygun fiyatlı. Yani şu eğitim ücretsiz en son kartı alırken şu anda kaç para bilmiyorum ama 80 lira civarında bir masrafı vardı. Amatör dinleyici ehliyetlerini alabilirler. Ades. Peki hiç denizcilikle alakası olmamış, örneğin 40 yaş üstü bir insan bu eğitimi belli bir sürede tamamlayıp bu ehliyetin sınavını geçip almaya vakıf oluyor mu senin tecrübene göre? Nasıl işliyor? Yani bu pilotluk kadar zor bir sınav değil tahmin ediyorum. Yok değil. Ama adet fena fena değil yani. Ben eğitim modüllerini çok beğendim. deniz çatışmaya önleme vesaire işin teorisini veriyor. Ben bunu biraz şeye benzetirim. Mesela tavla oynamayı birine öğretmek ne kadar alır sence? Hmm. İki saat mi olur? Evet, yani anladım. Ama... Ama iyi tavlı oyuncusu olmak ne kadar... ...ya da satranç. Tabii, Taş... evet, taşların nasıl gittiğini çok tabii. hızlı öğretirsin. Ama iyi bir satranç oyuncusu olması... E, ...çok fazla deneyim, çaba... ...hatta daha fazla okuma, araştırma gerektirir. Bizim denizcilik tabii de denizcinin neresini... ...öğrenecek, yelkenme yani öğrenecek. E, ama ben bütün dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Yani not alabiliyorsanız bir yerinize... Not, ...not alın cep telefonunuza girebilirsiniz. Amatör denizci eğitim sisteminin baş harfleri... ...ADES diye aratırsanız e, TC'nizle kaydolup bu eğitim alabilirsiniz. Yani 3 kişi 5 kişi dinleyicilerimizden e, a, amatör evet. denizci asla ben kendimi kazançlı hissediyorum. Biraz daha yukarıda 2 tane eğitim var. 3. de var da 3.'ü hiçbir yer açmıyor. Sebebini sorarsan açıklarım. 149 Groston. Yat kaptanlığı ehliyeti. Bu e, gündüz eğitim verenlerde 1 ay gibi bir sürede bitiyor. Gece eğitim verenlerde biraz daha uzun. 2 ay gibi. Çok kapsamlı bir eğitim değildir. Asıl ben 499 gross yat kaptanlığı eğitimini çok tavsiye ediyorum. Hatta şu anda üniversite sınavı tercih dönemi. Haddimi açmak istemiyorum Sider ama birçok 2 yıllık üniversite eğitiminden daha fazla meslek veren bir eğitimdir. 6 aylık 499 gross ton yat kaptanlığı eğitimi. Onun staj zorunluluğu var, bir sürü sınavı var. Yani e, o biraz daha emek isteyen bir şey ama çok iyi bir meslek edindiriyor. E, biraz İngilizce biliyor olma zorunluluğu var. 499'u almak için e, YDS sınavından 50 alması gerekiyor. ve 40 yaş üstünde meslek değiştiren çok kurslerimiz oldu bizim 90'lar üniversitesinde. Hmm. E, Geçen lafını bölüyorum şöyle bir İngilizce açıklama okudum. Bu hayat e, bizim yaşam süremiz uzadıkça insanların meslek değiştirme şansları da artıyormuş. Hmm. Eskiden atıyorum 60 yaşında hayatımız bitti diye bakarken, e şimdi 80, 90, yüzleri düşündükçe, e o zaman 40'ta sıkılıp hadi bakalım kaplantar geçinme de denebilir yani bu durumda çok etkili. Çok çok örneği var biliyor musun? Bir e, çok da tanınmış bir doktor önce bizde 499 yat aldı. Ondan sonra deniz turumuz yüksek sence yaptı. Hadi Bıraktı mesleğini, alt e, balıkçılığı firması kurdu. Çok kapsamlı bir e, oltabalıkçılığı balıkçılığı teknesi koydu denize. Ve şahane deniz turizmi yapıyor şu anda. Çok da iyi, iyi bir kaptan oldu. Yani e, yaş yaş yok. İlgi merak. Ve, yani, e, şu anda artık e, bilgiye ulaşmak da çok kolay. Sen yani eskileri çok iyi biliyorsun. Eskiden kaptanlar paylaşmazmış bilgilerini. Sırdır. Sırdır. Şimdi internete girdiğinizde hele yabancı diliniz varsa her türlü bilgiye. Sizin okuma vaktiniz ne kadar var? O kadar öğrenme vaktiniz var. YouTube, Youtube'da demirlemeyi de öğrenebiliyorsunuz. Bağları da öğrenebiliyorsunuz. Artık denizcilik bilgisine ulaşmak sizin merağınız kadar o kadar kolay yani sınır atmosfer ki bak o kadar meraklıyız kaç defa demir atmışızdır bilmiyorum yine ben de mesela o Skip Novak diye bir adam var o sert havada nasıl demirlenir falan gibi videolar yapmış Antarktika'da çünkü yani gidemeyeceğin bir coğrafyada bir demirleme tecrübesi izliyorsun yani herkese göre ürün var peki o zaman yani amatör denizciliğin gelişmesini yani bu ehliyetlerin sayısının artmasını e, olumlu bulduğunu düşünüyorum çünkü ben şuna denk geliyorum masalarda veya işte karşılaştığımız ortamlarda insanlar ya ben de ehliyet aldım ben de meraklıyım hatta ben de programı dinliyorum bu vesileyle diye ben de çok Güzel buluyorum. Çünkü ilgi eninde sonunda bilgiyi getirecektir diye düşünüyorum. Katılır mısın buna? Sen hoca olarak ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Ya yani ben çok yakın mı duyuyorum? E, amatör denizi çok kolaylaştı. Bu kadar bedava dağıtılmamı. Kesinlikle katılmıyorum. Kolay olmalı. Tabii. İnsanlar oturduğu yerden telefonundan bu eğitim alıp ehliyatı almalı. İlgi duyduğu takdirde geliştirecektir kendisini Tabii. zaten. Yani hiç niyeti olmadığı halde işte benden duyup birinden duyup bu eğitim alıp ondan sonra tekne kiralamaya başlayanlar var. Ya bir de e, dinleyicilere şeyi tavsiye ederim. Tekna almadan önce mutlaka ya arkadaşınızla ya kiralık tekneyle bir çıkın. Çünkü neye ihtiyacınız olduğunu şu anda tam bilmiyor olabilirsiniz. Yani e, mutfağı büyük, e, yatağı rahat diye e, büyük teknelere çok büyük paralar verip ondan sonra e, manadan harekete ettiremeyen çok insan oluyor. Benzedecek bir şey arıyorum ama mesela karavan kiralamadan karavan almayın derler ya onun gibi. E, biraz denize çıkın ondan sonra yatırım yapın. Sevgili dinleyiciler diyeyim. <gülüyor> yani tabii deniz diğer hobilerle kıyaslandığında bir yaşam formu aynı zamanda. Yani sadece salt böyle bir hobi değil de içinde yaşadığın bir ortam. Bir cumhuriyet yani tekniğe binip ülke değiştirebiliyorsun. Artık bambaşka mevzuatlar şunlar bunlar. Bu konuda tabii ben çocukları ne denebilir diye düşünüyorum. Biz burada derneğimizle de uğraşıyoruz biliyorsunuz beraber uğraşıyoruz. Fakat onların ilgiyi duyması için başka ne yapabiliriz? Yani aklında böyle bir şey var mı? O önemli bence çünkü. Ya işte bu tip e, deniz projeleri zaten e, şey doğuruyor. İlgiyi, merakı doğuruyor. İşte bizim 360 dereceyi ziyaret eden ilkokullarda. E, yani çocuklara baktığın zaman mesela görüyorsun işte e, o kalabalıktan bir kız, bir erkek sana yakın yakın duruyor. Daha çok sorular soruyor. Yani zehirlenmiş. Zehirlenmiş. O, o, o almış onu, merak etmiş. E, zorla da olacak bir şey değil. Yani e, bütün çocukları denize denize itemiyorsun. Kiminin Çiçeğe merakı varsa o da çiçek getirsin, ona da ihtiyaç var. Ama deniz kocaba, deniz herkese yer var ya yani. Ne kadar çok denizci olsa o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bizi ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ee, Akdeniz'de, pusulasızda, Serim Paker bize eşlik etti. Hocam, denizcim, e, gerçekten denizcilik sıfatını çok hak eden bir insan olduğunu e, söyleyebilirim. İnşallah bir gün hepimiz çoğunluk olarak onun gibi oluruz. Saygısı, sevgisi bambaşka bir iş çünkü bu. Detaylara girmeyelim. Programın tekrarını çünkü bir sürü de detay verdi e, tahmin edersiniz. dinleyenler için söylüyorum. Spotify'dan tekrar bulabilirsiniz. E, bize sorularınız varsa e, sidarduman.gmail'e ya da serimseninkine serimp.gmail.com e, Bu iki e-mail'e de bize sorularınızı sorabilirsiniz. E, i̇ki hafta sonra tekrar bu frekansta buluşmak üzere hoşça kalın hoşça kalın teşekkür ederim sidar